Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kıldığımız namazlar bizi kötülüklerden alıkoymuyorsa bu namazların kabul edilmediği anlamına mı gelir? Namaz çok önemli bir ibadettir, kulluğun en önemli göstergesidir. Ve Peygamberimiz namaz insanı kötülüklerden alıkoyar buyurmaktadır. Ancak bu namaz tamamen şartlarına uygun ve tarif edildiği şekilde kılınırsa bu böyle fayda sağlayacaktır. Yani kötülüklerden alıkoyacaktır. Şayet bizi kötülüklerden alıkoymuyorsa bizim kıldığımız namazda eksiklikler var demektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tarif ettiği gibi huşu içinde namaz kılan bir mümin kesinlikle kötülük yapamaz. Ve o namaz onu kötülükten, kötülüklerden alıkoyar. Şayet biz bu namazımızı kıldığımız halde kötülüklerden uzak duramıyorsak, bu namazlarımızın kabul edilmediği anlamına gelmez. Bizim namazlarımızı tam tadili erkanına göre huşu içerisinde kılmadığımız anlamına gelir. E, ayrıca Yüce Rabbimizin ibadetlerimizdeki kabul şartlarından bir tanesi de Resulullah'ın tarif ettiği gibi, onun bize öğrettiği gibi kılınmasıdır. Ne kadar buna tabi olursak ibadetlerimiz o noktada kabule daha layıktır, daha yakındır. O nedenle ibadetlerimizi Resulullah'ın öğrettiği gibi huşu içerisinde yapmalı ve kabul edileceği ümidiyle Devamlılık arz etmeliyiz. İbadetlerde devamlılığa önem vermeliyiz. Şeytan insanları bu noktada da kandırmaktadır. Yani sen namazı doğru dürüst kılmıyorsun. Hangi yüzde Rabbin huzuruna duruyorsun. Senin ibadetin yüzüne çarpılacak, kabul edilmeyecek gibi vesveselerle şeytan insanları kandırıyor. Ona itibar etmemeli. İbadetlerimizi devamlı bir şekilde yapmalı ve ümitvar olmalıyız. Rabbimiz her halükarda ibadetlerimizi kabul edebilir ya da kabul etmiyorsa da bu bizim ibadetleri terk etmemiz anlamına gelmez. Onun kapısını çalmaya devam etmeli. Onun affını ve mağfiretini talep etmeliyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.